Bir bunalım geçiriyorum ve adeta dışarı çıkmaya korkar oldum. Ben tesettürü kendi algıladığımız şekilde yapınca dinden çıkmış olur muyum? Böyle bir endişe taşıyorum. Lütfen cevaplarsanız çok sevinirim demişler. Evet, geçmişler olsun. Şimdi tesettürün dinimizde yeri bellidir. Evet. Ölçüleri bellidir. Bir bayan için, herhalde bayan kardeşimiz soruyor. Evet hocam. Bayan için el efendim, 100 kısım müstesna. Diğer tarafların örtülmesi, örtülü olması gerekiyor. Buna göre muayyen bir kalıptan ziyade bizim dinimizin belirlediği ölçülere, Peygamber Efendimizin gösterdiği düstura göre hareket eden her kardeşimiz tesettürü sağlamış olur. Ete ki dediğimiz gibi el, yüz dışındaki işte bayan eşin baş, saç, Efendim boyun efendim ve diğer vücudun yarı e, kalan yanları. Ve burada dikkat edilecek bir husus daha var. Şeffaf olmayacak. Değil mi yani? Evet. Tenin içini gösterecek, ten rengini gösterecek bir şey giymeyecek. Ve tamamen de vücuda yapışıp da efendim hani şimdi diyorlar ya e, elastiki, işte tayt gibi efendim şeyler giyip tamamen vücuda yapışan vücut hatlarını belirgin ve çok öne çıkaran bir şey de Olmayacak yani. Mümkün mertebe bol olmasına e, çalışacak. E, dolayısıyla bugün evrensel ilkeler koymuştur dinimiz. Tesettürde de. Kardeşimiz buna e, riayet ediyorsa olmayan elhamdülillah yok. problem yoktur. E, dolayısıyla bir de da bir sadelik önemli değil mi? Şimdi e, çok albenisi olmayan, biraz daha sade e, kıyafetler tercih edilirse eee bunda hiçbir sakınca yok. Ama efendim çok ne diyelim? albenili olur. Yani makyaj mesela bu da yayıldı maalesef. E, tamamen efendim makyaj çıkıyor. Dudaklar boyalı efendim, gözler, kaşlar e, ve yüz aynı şekilde tamamen e, ayrı bir şey gösteriyor. Değil mi? Daha çekici kılıyor. Hı hı. Halbuki bu makyaj e, usulü dışarıda yani e, kendisinin nikahlı olmadığı e, kişilere karşı makyaj yapılması e, caiz değil. E, kişi eşine karşı bir bayan e, süslenip makyajlı olmasında bir beis yok. Ama dışarıya çıktığı zaman değil mi? Evet yüz ayret değil ama siz böyle makyajlı, daha bir şatafatlı, albenli, yapıp çıkarsanız bu dinin uygun olmayan bir şey olur. Bu sınırlar dahilinde, ha, bu sınırlar dahilinde kardeşimiz tesettürü sağlıyorsa elhamdülillah hiçbir sakıncası yok. Rahat olsun. İnşallah. Din insanların sıkıntıya düşmesi için gelmedi. Kur'an bunun için inmedi. İnşallah. İnsanlara hayat vermek için inmedi.